Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz ayet-i kerimeler özellikle 35. ayet-i kerimeden itibaren 38. ayet-i kerimeye kadar. Öncelikli olarak Cenab-ı Allah'ın bize arz ettiği bir takım hakikatlerle birlikte ...iman edip salih amel işleyenlerin durumlarıyla alakalı da bize oldukça aydınlatıcı malumat verilmişti. Bugün itibariyle göreceğimiz ayet-i kerimeler... ...müminlerle alakalı etraflı açıklamaların... ...karşı cephesini teşkil eden kafirlerle alakalı etraflı açıklamalar... Harikulade benzetmeler, Edebi bakımdan gerçekten oldukça ileri derecede benzetmeler göreceğiz. Daha önce söylemiştim, hatırlayanlarınız olabilir. Kur'an-ı Kerim'in benzetmeleri ve temsilleri, Hiçbir edebiyatçının, hiçbir insanın yapabileceği bir benzetme, bir temsil, bir örneklendirme değildir. Çünkü bizim yapacağımız ve bizim gibilerin, bizden daha iyi derecede, daha doğrusu edebiyatçıların, bu işte gerçek manada at oynatarlar. Yapacakları ve yaptıkları bütün benzetmelerde, mutlaka benzeyen ile benzetilen arasında örtüşmeyen eksik veya bir fazla taraf vardır. Veya birkaç taraf vardır. Onun için edebiyatçılar arasında benzetmeyle ilgili şu tabir meşhurdur. Hatasız teşbih olmaz. Veya teşbihte hata olmaz. Yani teşbihte yapılan hatalar hatadan sayılmaz. Onlara bakmayın. Doğru kısımlarına bakın yeter. Allah Allah. Ancak Kur'an-ı Kerim'in misalleri ve benzetmeleri ile aynı şeyi elbette Kur'an'ın icaz farkı ile Resulullah'ın e, üslup farkını mahpus tutmak şartıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetmeleri de o şekilde benzeyen ile benzetilen, misal verilen ile misal alınan misal alınan veya kendisi için misal verilen arasındaki bütün benzetme ve temsiller birebir doğru örtüşüyor ve benzetme unsurlarının hiçbirisi bu benzetmelerde açıkta ve karşılıksız kalmıyor. Ben dediğim gibi kendi çapında. ...Kur'an-ı Kerim'deki olabildiği kadar hepsini desem yalan olur. Fakat birçok benzetmeyi, birçok temsili bu açıdan edebildiğim kadar tetkik ettim. Gerçekten, gerçekten beşeri benzetme ve temsillerle hiç kıyas edilmeyecek kadar yüce, eşsiz, mükemmel ve benzeyen ile benzetilen arasında bütün yönleriyle bir mutabakat olduğunu görüyoruz. Onun için belagatta Arap dili belagatında mutabakat yapılan benzetmelerde ve aynı zamanda edebi sanatlardan bir sanattır. Maksadın maksadın lafızla örtüşmesi bir mutabakattır. Benziyen ile benzetilenin birbirleriyle örtüşmesi bir mutabakattır. Efendim sözün ses tonlarının kullanılan kelimelerin manaları ile bir münasebet içerisinde olmasına varıncaya kadar bütün bunlar mutabakatın incelikleridir. Kur'an-ı Kerim her konuda olduğu gibi bu konuda da zirvededir ve gerçekten mucizedir. İşte biraz sonra göreceğimiz misaller, Kur'an-ı Kerim'in verdiği misaller, tıpkı Bakara suresinin baş tarafındaki misaller gibi, oldukça anlamlı, oldukça geniş ve ifade ise müfessirler gerçekten bu benzetmeleri, misalleri, temsilleri yerli yerince oturtup izah edebilmek için çok uğraştıklarını görüyor ve biliyoruz. Şimdi biz de dilimiz döndüğü kadar bu meclisin el verdiği ölçüde bu benzetmelerin ifade edildiği ifade edildiği ayet-i şey edeceğiz. Bu ele almaya çalışacağız. Bu benzetmeler de göreceğiniz gibi iman etmeyenler yani kafirler hakkındadır. Önce onların amelleri benzetiliyor. Akıllarının misali veriliyor. Estaizu billah. Vellezine Kafir olanlara gelince. A'maluhum keserabin biki'ah. Amelleri dümdüz bir ovadaki serap gibidir. Ka ve kia. Arapça'da Geniş düzlük arazi demektir. Serabın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ama serabın oluşması için bazı özellikler gerekir. Soğuk düz arazide serab pek görülmez. Niçin? Çünkü güneşin ısısı ile ifade yerindeyse adeta yerden de ...bir buhar... ...çıktığı söz konusu... Yani ...buhar gibi... ...uzaktan görünen bir şey var... ...şimdi o sıcak... ...hava... ...o ifade edilirse çöllük arazi... ...ve güneşin... ...güneşin... ...ısısı... ...aran sizinle... ...su gibi gördüğünüz... gerçekten suyla hiç alakası olmayan... ...sadece yanılmadan ibaret olan... ...o serabın su gibi görülmesi ortada böyle ciddi bir buharlaşma ve ısı çatışması neticesinde bir hayal olarak görülüyor. Bu da serab. Peki kafirlerin amelleri düz geniş bir arazideki bir seraba benzer. Yani kafirler kendi amelleri hakkında amellerinin işlerine yarayacağını zannederler. Yaptıklarının kendilerine faydalı olacağını düşünürler. Faydalı olacağını düşündükleri bu amelin faydasının bu işin faydasının dünya veya ahirette faydasını düşünmeleri arasında bir fark yoktur. Dünyadaki fayda bile aslında onlar için nedir? bir zarardır. Zira Cenab-ı Allah onların dünya hayatında daha önce söylemiştik, dünya hayatında yaptıkları iyilikler bile olsa, faraza bir kafir akrabasını gözetse ne olur? Allah-u Teala dünyada ona vereceği bir iyilikle o yaptığı iyiliğin mükafatını vermiş olur, ahirette kazanacak bir şey yoktur. Onun için onların iyiliklerinin bile kendilerine hiçbir faydasının olmadığını anlatmak üzere Cenab-ı Allah bu harikulade benzetmeyi yapıyor. Kafirlere gelince onların amelleri dümdüz geniş bir arazideki bir seraba benzer. <Sessizlik> Susamış kişi onu su zanneder. Şimdi buradaki Susama da sıradan bir susama değildir. O sıcak bitkinlik, yorgunluk altında susamışlığınız sizin duyu organlarınızı da etkileyecek kadar ilerlemiş. Onun da etkisi var. Yani serap sadece düş dünyadaki hadiselerden ibaret değildir. Belki aynı derecede susamış, susamamış iki kişi Belki aynı yerde Serab'ı görmeyebilirler. Daha çok susamış olan Serab'ı görür ömürün yok lan böyle bir şey yok de. Böyle bir şey yok. Yanlış görüyorsun diyebilir yani. Niçin? Çünkü onun iç dünyası henüz duygularını o derece etkilememiştir. Ama burada içi de dışı da kendisini efendim aldatan vaka hakkında gördükleri hakkında Aldanışa düşen bir örnekle karşı karşıyız. Nihayet onun yanına geldiği zaman onun hiçbir şey olmadığını görür. Hiçbir şey olmadığını görür. Yani uzaktan serabı görür. Der ki 10-15 dakika daha yürürsem suyu bulurum. 15 dakika yürür. ya ben Az önce gördüğüm buydu. Ama bu sefer 15 dakika sonra bulacağını, suyu bulacağını zannettiği yere gelince bakmış ki su bir 15 dakika daha öteye gitmiş. Ve bu şekilde hep aldanış içerisinde olmak durumundadır. Ama onu bir şey bulmaz ama orada ne bulur? Ve vecedallâhe inden. Şimdi serap dediğimiz gibi bu sürekli bir yanılmadır. Ne zamana kadar devam eder? Ölüme kadar eğer o yolculukta devam ederse o vaziyette, ölüme kadar seraptır. Suyla karşılaşamaz. Orada yok su yok çünkü. İşte kafir dünya hayatında ameline bel bağladığı zaman bu durumdadır. Amelinden bir şeyler beklediği zaman, amelinin kendisine bir şeyler sağlayacağını zannettiği zaman, serap gören durumdur. Ama burada farklı bir serap. Amellerin serabı farklı bir serap. Orada su bulmazsın, Azami ne olur? Belki susluktan insan ölür. Fakat amel serabı böyle değil. Orada diyor ölüm halinde artık neyi bulur? Allah'ın orada olduğunu bulur. Seraplar biter, amellerinin sonu gelir. Bu sefer o serabın bittiği yerde, serabın tükendiği daha doğrusu yerde... Suya kavuştuğu yer değil. Serap artık görmeyecek hale gelir. Ömrü bitmiştir. Orada Allah'la karşılaşır. فَوَفَّهُ بِسَابَ İşte kafirin dünya hayatındaki hayır namına bütün beklentilerinin durumu budur. İyilik namına bütün beklentilerinin durumu budur. Onun için Cenab-ı bir başka yerde çok özlü bir ifadeyle şöyle soruyor. Estaizu billah. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُمَعًا De ki, amelleri itibariyle en ileri derecede hüsranda olanların ki kim olduklarını sizlere bildirelim mi? Amelleri itibariyle en çok hüsranda olanların kimler olduklarını sizlere bildirelim mi? اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ Onların yapıp ettikleri hidayet olmayan, dalalet olan, sapıklık olan, doğru yoldan çıkmış bir yol olan kimselerdir. Bununla birlikte ve hesapon anhem yuhsinun es sun'a iyi bir iş yaptıklarını da zannediyorlar iyi bir iş yaptığını zannediyor bakın aldanış içerisinde aldanış evvela yaptığı işin iyi olduğunu zannediyor oysa dalalet o yaptığı işin netice vereceğini zannediyor iyi bir netice vereceğini zannediyor istediği gibi netice vereceğini zannediyor o da ayrı bir serap. İşte orada Allahü Teala'yı bulunca Allah da ona yaptığı amelin hakikatini gösterecektir. Diyecek ki senin gördüğün seraptan ibaret. Sen ameline bel bağlamanın hiçbir kıymeti yoktur. Olmadı. Çünkü hakikatle alakalı bir görme değil. Hakikat bir görme değil. Hakikatin ifadesi olan bir görme, bir değerlendirme değil. Serap o zaman bitecek, acı hakikat kafasına ant edecek. Görecek gözleriyle. Her bir kafir dünyada Kur'an-ı Kerim'in, din İslam'ın kendisine tehdit ederek vadettiği hakikatlerin her birisini gördükçe pişman olacak. Ne diyecek? قال رَبِّ رِجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا Rabbim beni geri döndürün ne olur. Belki geride bıraktığım malımda, mülkümde, çoluğum, çocuğum hakkında salih ameller işlerim. Ona asla öyle bir şey olmayacak ve sen zaten böyle bir şey yapacak değilsin manasına ikisinin de her iki iddiayı da reddediyor kelle asla ne dönüşün söz konusu ne de döneceğin zaman faraza dönecek olsan salih amel işleyeceğini zannetmen de doğru değil o da yalan bir iddia bu vaziyette Cenab-ı Allah ile karşı karşıya kalacak. Feveffâhu hisâbeh ona hesabını tas tamam ne yapar? Veri verir. Eksiksiz verir. Veffâ tam ödemek. Fazlasız yani eksiksiz ödeme yapmak demek. Eksiksiz ödeme yapmak demek. İyilikte iyilikte İyiliğin karşılığını verirken eksik ödemeniz zulümdür. Fazla ödemeniz ihsandır. Ama kötülüğün karşılığını verirken tam olarak vermeniz adalettir. Eksik vermeniz tutuftur. Affetmeniz affetmek söz konusudur. Fazla vermeniz zulümdür. Onun için Cenab-ı Allah kafirin lütfa mazhar olması mevzubahis değildir. Müminin lütfa mazhar olma ihtimali vardır. Mazhar olacaktır zaten. Yani müminin onun için Cenab-ı Allah dilerse, şirk koşmadıktan sonra her türlü günahını affedebilir. Nisa suresinde aynı ayeti kerime bir baş tarafında, bir sonlarına doğru iki defa tekrar ediliyor. Saydullah. İnne Allah la yaghfiru en yushrak be ve yaghfiru ma dun limen yasha. Celle celaluhu ve Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ama bundan daha aşağıdaki günahları dilediği kimselere bağışlar. Dilediği kimselere bağışlar. Kim bunlar? Allah'ın ilmindedir. Hepimizin günahları var. Hepimiz bu ümide kapılabiliriz. Bu ümide sahip olma, olabiliriz. Olmalıyız da hatta. Fakat bir şeyleri ümidede edebilmek için ifade ise insanın yüzünün olması lazım. Sürekli kötülük yaptığın bir kimseden Başkalarına iyilik yaptığı zaman ya beni niye unuttun derseniz ne der size? Sen böyle demeye yüzün var mı? Böyle demeye yüzün var mı der. Cenab-ı Allah'ın rahmetini ümid edebilecek yüzümüz olsun. Kendimize yüz yapalım. Yüzümüzün olması elimizden geldiği kadarıyla onun istediği türden salih ameller işlememizle. Yoksa ben Allah'a şirk koşmadım, bu bana yeter. Şirk koşmamak tevhid elbette ki çok büyük bir lütuftur. Fakat Allah'ın rahmetini celbedecek, mağfiretini celbedecek işlerin de olması lazım. Ona dikkat edelim. Vallahu sariyul hisab. Evet, çünkü diyeceğiz ki, ya düşünüyoruz ki bu gibi serap görenler milyonlar değil, milyarlar değil, kim bilir kaç yüz milyar olacak kıyamete kadar. Allah bilir. Allah Allah. Bunların her birisinin hesabını faraza. Beş dakika ayırdığımızı farz edelim. Korkunç bir zaman eder. O Cenab-ı Allah için böyle şey mevzubahist değil. Çünkü Cenab-ı Allah akaid kitaplarında hatta belki de hadistir zannederim. Cenab-ı Allah hakkında şöyle buyuruyor. Şöyle buyuruyor. La <gülüyor> yüşğiluhu şe'nur an şe'nur. Herhangi bir durum onu bir başka durumla ne yapmaz? Onu meşgul etmez. Uğraşmaktan alı koymaz. Biz belki aynı anda e, hatta bu konuda dediklerine göre hanımların, kadınların beyni erkeklerin beyinlerinden daha maharetliymiş. Bir kadın mesela aynı anda efendim, e, çocuğunun ihtiyacını da faraza karşılayabilir, yemeği de hazırlayabilir gibi dinleyebilir vesaire. Fakat biz erkekler bu konuda daha az kabiliyetliyiz. Daha kabiliyetsiziz. Cenab-ı Allah için Haşap böyle bir şey mevzu bahis değil. Onun şunun, bunun vesairenin hesabını, buna mükafatını, buna cezasını, miktarını vesairesini, bunun ne kadar muazzam olduğunu tasavvur etmemiz mümkün bile değil. Cenab-ı Allah bunların hepsi için hepsine layık oldukları şekilde, adil bir şekilde lütfa mazhar olacakları lütfu ile muamele eder. Efendim şefaat edileceklere şefaat edilecek, edilmeyecekler edilmeyecek, kim nereye nasıl ne şekilde ne vaziyette ne zaman gidecek hepsi onun malumu ve anında ifade elindeyse her birisi yerine gelecektir. İşte allah Teala'nın seri'ül hesabı olması bir manada budur. Hesabı çabucak gören, seri, pek hızlı. Pek hızlı. Ne kadar hızlı? Bunu dahi ifade etmiyor ki hızı tasavvur edebilelim. Daha doğrusu en hızlı neyse o şekilde diyecek şekilde tasavvurumuz söz konusu olsun. O halde bir önceki ayet-i kerime daha önceki ayet-i kerimelerde müminlerin iman edip salih amellerin mükafatları söz edilirken söz konu, mükafatlarından söz edilirken Burada da önce kafirlerle alakalı evvela böyle bir benzetme yapıldı. Şimdi bir sonraki ayet kelime kerime yine bir başka benzetme. Bu muhtemelen bir önceki benzetme İslam müfessilerin söylediklerine göre ifade endeyse yalın kafirler içindir. Şimdi göreceğimiz benzetme ve temsil Küfrü daha katmerli veya münafık olanlar içindir. Ev yahut ya böyle veya böyle ke fi bahrin lüccî lüccî hem çok geniş deniz hem çok dalgalı deniz demektir. Yahut da son derece dalgalı ...ve oldukça... ...geniş, uçsuz, bucaksız... ...bir denizdeki... karanlıklara benzer. Çok dalga ne demek? Bir dalga gelir... ...kıyıya vurur... ...beklersiniz daha uzaklardan... ...yavaş yavaş bir dalga geldiğini görürsünüz. O da gelir gelir... ...yavaş yavaş sakin sakin vurur. O çok şey değil. Bir de... ...bir dalga daha kıyıya varmadan... Arkasından bir dalga daha, arkasından bir dalga daha, arkasından bir dalga daha. Var da arkasından bu şekilde. Ha, i̇şte bu dalgalar hem denizdekiler için, hem gemiler için, hem şunlar için, hem bunlar için en tehlikeli dalgalardır. Çünkü arka arkaya geliyor. Ve geldikçe biri ötekini büyütüyor. Biri ötekinin büyüklüğünü, azametini artıyor. Yarşahu mevcun. O geniş, dalgalı denizi büyükçe bir dalga kaplar. Min mevcun. O dalganın üstünde bir dalga daha var. Bu şekilde üst üste dalgalar ve min fawqihi sahab. Onun da üstünde bir de bulut var. Zulümatun ba'duha fevka ba'd Ne oldu? Üst üste yığılmış karanlıklar. İze ehrece yedehu lem yeked yarahe Bu dalgaların bu şekildeki bir denizin ortasındaki bir kişi elini şöyle çıkaracak olsa belli belirsiz görür. Neredeyse göremez diyor. O kadar karanlık bir vaziyette. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ Nuran, نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ Allah'ın kendisine nur ihsan etmediği kimsenin hiçbir nuru yoktur. Herhangi bir nuru yoktur. Şimdi, küfrün karanlığı, inkarın karanlığı, münafıklığın karanlığı, İslam'a karşı mücadele etmenin karanlığı, hakikatlere karşı mücadele etmenin karanlığı vesaire. Çünkü her kafir yerinde duran kafir değildir. Bazı kafirler veya münafıklar İslam'a karşı mücadeleyi de hayatlarının varlık sebebi kabul ederler. Ne olursa olsun veyahut da İslam'ın varlığını kendileri için tehdit kabul ederler. Günümüz dünya müstekbirleri, kafirleri bunun örneğidir. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i ve evet adı İslam dünyası, İslam Cumhuriyeti de olsa, İran'ı. Vallahi küfrün önderi olacaksa, olabilir bir kimse, Bir devlet. Fakat küfrün kuyruğu olmak daha büyük bir rezalet ya Bu budur. Küfrün ülkemizde, İslam topraklarında planları var. O planlar benim de işime geliyor. Ben de başka bir ezeli küfrün ve inkarın planları için Müslümanların katline devam edeyim. Kendi kendimize ve dolayısıyla da onlara da soralım. Şii'siniz, olabilir. Şii kim denir? Hazreti Ali taraftarına denir. Öyle mi? Peki, Hazreti Ali'nin tarihinde, haşa, 12 imam dediğiniz imamlarınızın tarihinde, bir Müslümana bir fiske attıkları sabit mi? Vallahi yalancıdırlar. 12 imamın 12'si de bizim imamımızdır. Onların yolundan biz gidiyoruz. Çünkü onlar bir fiskeyle bir mümini incitmediler. Biz de elimizden geldiği kadar onlara benzemeye çalışıyoruz. Söylesinler bana, eğer öyleyseler o imamlar bizim bildiğimiz imamlar olamazlar. Cafer-i Sadık mı? Zeynul Abidin mi? Hazreti Hasan mı? Hazreti Hüseyin mi? Hazreti Ali mi? Daha sonrakiler mi? Hangileri bir mümine zarar verdi? Böyle bir iddiada kimse bulunabilir mi? Bulunamaz. Siz ne yapıyorsunuz 80'den beri? Hama katliamından beri ne yapıyorsunuz? Rabbi mısrahits. İslam'ı Sasani çöplüğünün kinleriyle ararsanız olacağınız ancak budur. Hani Khomeini İran'a geldiği zaman değil mi? Devrimden hemen sonra 5000 yıllık Sasani tarihi tarihin çöplüğüne atılmıştır demişti. Ben hatırlıyorum bu sözleri. Hatırlayanların mutlaka vardır. Siz şu anda o çöplüğün leş kargalığını yapıyorsunuz. O çöplüğün leş kargalığını yapıyorsunuz. Bu ümmeti Şii ve Sünni bölmek olarak değildir. Onlara ya aklınızı başınıza alın, bu işlerden vazgeçin, yahutta da Müslümanlık iddiasından vazgeçin diye ben kendi adıma Şii oldukları için bunları söylemiyorum. Müslüman olduklarını iddia ettikleri için söylüyorum. İslam'ın hangi hükmü? İslam tarihinin hangi alimi? Hangi mücahidi? Hangi imamı? Dediğim gibi buna 12 imam da dahildir. Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesine elinini kaldırmasına, hele hele savunmasızlara, hele hele küffarla işbirliği yaparak bu işi beraber yapmasına dair kimden nereden bana delil getirebilirler? İslam onların yaptıklarından beridir. Yaptıklarının İslam'la zerre kadar alakası yok. İmamımız dedikleri gerçekte bizim ancak imam kabul ettiğimiz, ancak bizim imamımızdır onlar. Onlarla alakaları yok. Ali radıyallahu anh'ten itibaren 11. imam, 12. imam Kurafedir o, geç onu. Şeyleri. 11. imamları dahil. Onlar hepsi bizim imamımızdır. Bizim önderimizdir. Bizim saygı duyduğumuz, sevdiğimiz ilimlerine, ahlaklarına, her şeylerine itibar ettiğimiz insanlardır. Ve diyoruz ki Onların hiçbirisi bilerek ve isteyerek bir Müslümanı hayatları boyunca incitmemiştir. Bu konuda örnek verin desek, ağlaya ağlaya yüzlerce binlerce örnekler verirler. Peki onların yaptıklarıyla sizin bu yaptıklarınız arasında nasıl bir benzeme var, benzeyiş var dersek ne diyecekler? böyle şey olmaz. Ee, bizim imamlarımız mazlumdu. Ne güzel. Olabilir. Ne güzel yani iyi ki zulmedildiler manasına söylemiyorum. Siz niye zalimsiniz o zaman? He? Biz şu anda mazlumuz. Suriyeli kardeşimiz mazlumdur. Iraklı kardeşimiz mazlumdur. O halde bunlar imamlarınıza daha çok benziyor. Eğer imamlarınızın intikamını almak peşindeyseniz... Şu anda Müslümanlara zulmedenlerden intikam alacaksınız. O zaman ilk olarak kendilerinden intikam almaları gerekecektir. Rusya'dan da Amerika'dan da önce, hatta Esed'den de önce kendilerinden intikam almaları gerekiyor. Bunun İslam'la ne alakası var? İşte... İnsan amelini iyi zanneder fakat hakikat ölçülerine vurduğu zaman hiç de alakası yoksa karşı karşıya kalacağın bu örneklerdeki musibetli hallerden başkası olamaz. Rabbim selat-ı müstakilinden ayırmaz. Ve men lem yeca'lillâhu nuran min Allah'ın kendisine nur vermediği hiçbir kimsenin herhangi bir ruhu olmaz. Nur, malum olduğu üzere burada hakkı ve hakikati görebilme istidadını insana kazandıran iman ve İslam'dır. Şeriattır ya. Yani. Buradaki nurdan kasıt bu. O karanlıklardan kasıt da maddi karanlıklardan. İşte dalgaların vesairenin karanlıklarından kasıt da katmerli küfürlerdir. Kat üstüne katlanmış küfür ve inkardır. Durum böyleyken kainat ne alemde? İnsanlık alemini açıkladı ayet-i kerimeler. Mümin ve kafir kısaca. Peki kainat ne alemde? Kainat Kiminle barışık veya müminin ameli mi kainatla örtüşen bir ameldir? Müminin duruşu mu kainatla örtüşür? Kainatla bağdaşıktır yoksa kafirin mi? Hangisinin ameli kainatla tezat teşkil etmekte? Kainatla tezat teşkil ediyorsa, kimin ameli kainatla da tezat teşkil ediyorsa ahirette de elbette ki onun amelinin bir neticesi olmayacaktır. Onun için Cenab-ı Allah 41. ayet-i kerimede şu soruyu soruyor. Diyor ki: Sayıbilla. Elem <gülüyor> tara? Görmedin mi? Yani sen ibret gözüyle şu söylenecek hakikati görmedin mi? Bakmadın mı? Enellaha yüsbihu lehu men fi's semavati vel ard. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. E, bir de gökler arasındakiler kaldı. Onlar ne yapıyor? Ve tayru saf ve saf saf dizili duran kuşlar da Allah'ı tesbih ediyor. Ya Allah'ı zikreden bir kainatta yaşıyoruz. Allah'ı anan bir kainatta yaşıyoruz. Allah'ın emrine boyun eğen bir kainatın bir parçasıdır. Bu kainatla çatışmayalım. Kainata ters düşmeyelim. Kainatla bağdaşır Kainatla uyumlu bir hayat, bir ka insan kainat ilişkisi geliştirelim. Bu kainatı senin gibi Allah'ın kulu kabul etmekle başlayabilirsin. Ama sen kainatı senin gibi Allah'ın kulu olarak görmeyecek olursan belki kainattaki bazı varlıklara karşı şefkatli olursun. Belki hayvanları seversin ama tabii ata düşmanlık edersin. Belki ağacı seversin. Fakat dağı ovayı berbat edersin. Ve buna benzer. Ama mümin olarak kainatın da senin gibi mümin ifade edilesi olduğunu, kainatın da senin gibi hatta senden de daha fazla Allah'ı zikrettiğini bilecek olursan sen o kainata zarar veremezsin. O kainatta ancak Allah'ın sana müsaade ettiği kadar kainatta tasarrufta bulunabilirsin. Onun izin vermediği bir tasarrufta kainatta bulunamazsın. Bulunursan allah Teala seni bundan dolayı mes'ul Bu Budur. Onun için biz kainatta tasarrufta bulunduğumuz zaman besmele ile tasarrufta bulunuruz. Yani Allah'ın müsaade ettiğini yine onun emriyle, onun adıyla yaparız. Onun için efendim et ihtiyacımızı diyelim karşılamak için hayvanımızı Bismillah'i Allahu Ekber diye keseriz. Bismillah'i diyoruz Allah müsaade ettiği için kesiyorum demektir. Allahu Ekber diyoruz bizden önceki batıl dinler Allah'tan başkaları için kurban kesiyorlardı. Ondan başkalarını yüceltmek için kesiyorlardı. Biz ise kurban kestiğimiz zaman sadece Allah'ı yüceltiriz. Onu büyük tanıdığımız için keseriz. Başka bir maksat için değil. Küllün <gülüyor> Allah'a bakmayın. Hiçbir istisna yok bakın. Kullun, kade alime salatehu ve tesbihah Bunların her biri nasıl salat edeceğini yani nasıl dua edeceğini ve Allah'ı nasıl tesbih edeceğini bilmiştir. Öyle ya ben subhanallah diye Allah'ı tesbih ederim. Daha da başka bir şekilde Allah'ı tesbih eder. Davud aleyhisselamla birlikte dağlar, kuşlar beraber tesbih ediyor. Sabah ve akşam vakti. O ne, ne zaman tesbih ediyorsa şu kainata bak. Bir an için bir an için çevrenizdeki her şeyin sizinle beraber Allah'ı tesbih ettiğini düşünün. Ve onların tesbihlerini duyduklarını düşünün. Aman ya Rabbi insanın mi durur. Aklımı başında kalır. Müthiş bir manzara. Bunu ancak gerçekten Davud Aleyhisselam gibi o da mucizedir zaten. Tahammül ederdi. allah Teala'nın verdiği tahammülle. Azzam bir hadise çünkü. Azzam bir hadise. Bunu düşünmek bile büyük bir havsala ister. Yani bu ayeti kerimede belirtilen onların her biri nasıl salavat getireceğini nasıl tesbih getireceğini bilir diyor. Allah Allah. Ve bunlar Müslüman'a, bu gibi ayet-i kerimeler Müslüman'a öyle harikul ade bir imani, evet imani diyeceğim, imani muhayyile verir ki ki sanatın ana damarı, ana kaynağı muhayyiledir. Muhayyilesi Muntazam olmayan, geniş olmayan bir insandan sanatkar çıkmaz, olmaz, mümkün değil. Kur'an kadar insan muhayyilesini uçsuz bucaksız denilecek çapta genişleten ikinci bir kitap, ikinci bir hitap da yoktur. yoktur. Dolayısıyla mümince sanat Müslümanın üzerinde durması gereken bir şeydir. Onun için hayvanı da, dağı da, taşı da ve buna benzer bütün varlık aynı zamanda senin sanatının sanatkar bir müminin malzemesidir, kullanabileceği her şeydir. Mümin gözüyle bunlara bakabildiği takdirde. <Sessizlik> ve Allahu aleyhum bima yefgallum. Allah da onların ne yaptıklarını çok iyi bilir. Bu dağlar, taşlar, göklerde ve yerde bulunanlar, dizi dizi kuşlar ne yapıyorlarsa efendim, allah Allahü Teala onların bütün yaptıklarını bilir. Denizin dibindeki mahlukatın da tesbih ettiğini daha başka vesilelerle, ayet-i kelimelerle en azından işaret ediyor. O halde mümin olarak, insan olarak bir de kendimize pay çıkartalım. Cenab-ı Allah dağın, taşın, kuşun, ağacın, yaprağın tesbihini bildiğine göre elbette ki benim yaptığım ameli, konuştuğum sözü, içimden geçirdiğimi, yapıp ettiğimi yapmadıklarını vesaire, Her şeyimi de bütün incelikleriyle bilecektir. Bu şuurla hareket etmek ne demek? Kişinin kendisini Allah'ın murakabası, yani gözetimi altında olduğunu hissetmesi demektir. Bu da bir müminde bulunması icap eden en büyük şuurlardan birisidir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ve وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Göklerin ve yerin mülkü mutlak egemenliği Allah'ındır ve dönüş yalnız O'na olacaktır. Cenab-ı Allah'tan kendisine ak yüzle tam kamil bir iman ve lütfuna engin rahmetine mazhar olmaya vesile olacak pek çok salih amellerle huzuruna gitmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Buradan devam ederiz inşâAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ifade elindeyse üzüntüyle yani Müslüman olarak kendi halimize üzülerek söyleyeceğim bu söyleyeceklerimi Ayet-i Kerim'e ister istemez hatırımıza bu düşünceleri getiriyor göreceğimiz Ayet-i Kerim'e. Aslında Kur'an-ı Kerim'de kainata ve diğer bütün varlıklara dikkatimizi çeken onlarla ilgilenmemiz gerektiğine işaret eden bu konuda bize rehberlik etmesi gereken ayet-i kerimeler ciddi bir yekun tutar. Bu şimdi bakın sadece bu surede. Baştan beri gördüğümüz 39. ayet. 40. ayet. Sadece bu dersimizde 41. ayet, 42. ayet geleceğimiz 43 44 45 46 ayetler. Hep bu şekilde dikkatimizi bir şekilde kainata çeken ayetlerdir. Daha önce 35. ayet Allah'ın uğru semavat var. İleride gelecek daha başka ayetler. Topu topu 60 küsur ayetlik bir sureden bahsediyoruz. Nur Suresi'nde bunlar sadece. Ve ayet sayısı 61'dir. Neredeyse surenin üçte birine yakını bizi kainata bakmaya, dikkat etmeye yönlendirmektedir. Benim gerçekten izah etmekte güçlük çektiğim en önemli noktalardan birisi budur. Biz neden namaza, haşa namazı küçümsediğim için değil Allah korusun. Namaz bu dinin en hayırlı, en büyük amelidir. Ama neden namaza ehemmiyet verdiğimiz kadar, onun kadar olmasa bile, onun yarısı kadar. Şu kainata dikkatimizi çeken ayetlere vermedik. Kainatla barışık olmak da bir manada budur. Kainatı tanıyacaksın. Ben seni tanıdığım kadar seninle kaynaşabilirim. Sen de beni tanıdığın kadar benimle kaynaşabilirsin. Benimle kaynaştığın kadar beni seversin. Beni sevdiğin kadar da bana ters düşmemeye çalışırsın. Kainatı çeşitli sebeplerden dolayı biz bilmek ve sevmek zorundayız. Kainat Cenab-ı Allah'ın Nefsimizle eşdeğer tuttuğu çapta bizi Allah'a götüren, bize Allah'ı tanıtan, bize Allah'ı bildiren, uçsuz bucaksız bir varlıklar alemidir. Bizi Allah'a daha çok bağlayan bir kainat elbette sevilir, elbette bilinmesi gerekir. Ne kadar bilirsek, Allah Teala'nın azametini o kadar iyi anlarız. Atom hakkında en ufak bir bilgisi olmayan bir insanın Allah'ın kudretini kavrayışı ile faraza. Atomu meydana getiren küçücük küçücük parçacıklar. Elektronu, nüyutronu, doplot, protonu, düşüsü, dübüsü ve Enerji yükü, kimyasal değeri fiziksel etkinliği vesaire. Seni bilen bir insanın Allah'ın kudretini kavrayışı ile böyle bu konuda yeterli bir bilgisi olmayan insanın Allah'ın kudretini ilminin inceliklerini kavrayışı arasında zannederim ciddi bir fark vardır. Onun için Cenab-ı Allah inname yakhşallaha min ibadihi alimati diyor. Allah'tan ancak Alimler korkar. Haşyet duyar. Şimdi göreceğiz. Buyurun. Ama Cenab-ı Allah da bakın bir önceki ayet-i kerimede de elem tara dedi. Görmedin mi? Dikkat et. Gör diyor. Gör. Gör diyor bunu. Burada da elem tara diyor. Görmedin mi? Niye görmedin? Dercesine. Niye görmüyorsun? Dercesi. Aa, şuraya bak, peki ne görmeyecekmişim? İnsanın küçüklüğünden beri en çok dikkatini çeken şeyler bulutlardır. Hele yaz günlerindeki yarı bulutlu haller veya bahardaki bulutlar insanı çocukluğundan beri çok etkiler. Zannederim herkes de öyledir. Ben kendi adıma küçükken bulutlara baktığım zaman kendimi kaybediyordum adeta kendimden geçiyordum yok şu bulut şuna benziyor yok şu bulut şöyle koşuyor yok şu bulut bunu yaptı bir acayip bir dünya bulutlardan ifade edecekse oluşan bir dünya halbuki olduğum yerde oturuyor olduğum yerde oturuyor can i̇şte buyur Cenab-ı Allah ona gel e bu yaşta başlayan merak diyelim ki bir insanın bulutları, gökyüzü hadiselerini, havayı vesaireyi incelediğini farz ederim. Herkesin bu manada her bir bilimin bu manada insanı Allah'a götüren bir tarafı var. Biz ümmet olarak bunu bir dönemden beri ihmal ettik. İlmin ...bizi Allah'la irtibatlandıran tabir yerindeyse... ...bir köprü olduğunu... ...hem de... ...Kur'an-ı Kerim'in çok üzerinde durduğu bir köprü olduğunu unutuverdik. Unutuverdik. Bunun çok çeşitli sebepleri var. En büyük sebeplerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz bana göre? İslam dünyasına... ...batı felsefesinin tercüme edilmesi ve batı felsefesinin bakış açısıyla kainata bakılması ve kainata ilgi duyulmamasıdır. İslam dünyasında keşifleri, bilmemneleri vesaireleri yapanlar kesinlikle felsefenin bakış açısıyla bakmıyorlardı. Bu budur. O felsefenin kendilerine kazandırdığı bakış açısıyla baksalardı, evet bu işin tartışmasını yaparlardı. Nazari olarak bu işin evvelen akli ve fikri münakaşalarını yaparlardı, başka bir şey yapmazlardı. Çünkü felsefede tatbikat yoktur, felsefede deney yoktur. Deneyi beşeriyete öğreten Müslüman alimlerdir. Batı Emdülüs'te, Sicilya'da, Güney İtalya'da, Palermo'da, şurada, burada vesaire de öğrendi. Kuzey Afrika'dan şey öğrendiği, Haçlı savaşlarıyla Mesela öğrendi deney yapmayı. Çünkü batı felsefesine göre mesela görme olayı şöyle izah edilir Görme gözden çıkan bir nurun eşyaya ulaşmasıyla gerçekleşir. Karanlıkta niye görmüyoruz o zaman? Evet İslam dünyasına tercüme edilen Grek felsefesinin Görme tarifi buydu. Müslümanlar bunu tersine çevirdi. Görme eşyadan da fışkıran bir nur değil. Hayır. Işık başlı başına bir varlıktır dediler. Görmeyi gerçekleşebilmesi için görme organımızın sağlıklı olmasının yanında bir de görmeyi gerçekleştirecek sağlıklı ortamın da bulunması gerektiğini söylediler. Işık bildiğimiz maddi varlıktan farklı ve ayrı bağımsız bir varlıktır dediler. Bunu izah ettiler. Kısacası Kainatı Kainatı Müslüman olarak başladığımız ve çok ciddi başarılar elde ettiğimiz o güzel noktalarda kainatla alakamızı ve kainatı tanıma alakamızı kesmemeliydik. Kestik, bize de batıya da çok pahalı, pahalı mal oldu. Yani insanlığa pahalıya mal oldu. Çünkü batı elinde bilim, insanlığı imha aracı oldu. Ve günümüzde bilim bağımsız değildir. Kim ne dersedir. Günümüzde bilim sermayenin güdümündedir. Sermayenin güdümündedir. Bu budur. Dikkat etmek. ama tarafsız ve gerçek manada bilimsel manada çalışmayı gerçekten İslam alimleri dünyaya öğrettiler tarih bunun açık şahididir niçin çünkü Kur'an'ları ona bunu öğretiyor buna yönlendiriyor işte ayeti kerimeye tekrar bakalım elem tera görmedin mi niye görmüyorsun göreceksin diyor göreceksin اَنَّ <Sessizlik> اللّٰهَ يُزْج۪ي سَحَابًا Hayti i Kerime'de o kadar latif işaretler var ki, bunların üzerinde düşünmeden geçmek doğru olmaz. يُزْج۪ي سَحَابًا izca ne demek? Bir şeyi önüne katıp arkadan sürüklemek demektir. Tamam mı? Fiil bu. Demek ki bulutları önlerine katıp arkalarından sürükleyen Hareket ettiren bir şey var. Onu da sağlayan Cenab-ı Allah'tır elbette. Onun için Allah sürükler diyor. Bulutları iter böyle. Bir güç var o bulutları itiyor. Günümüzde ne oldu? Bunun rüzgarın bulutları nasıl hareket ettiğini vesaire hepsini biliyoruz artık. Veya bir bölümünü biliyoruz. Hala bilginin son sınırına ulaşılmış değildir ulaşılamaz da. 100 sehaben bir miktar bulutu harekete getirir. ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ Sonra bu bulutlar arasını telif eder, kaynaştırır, barıştırır. Demek ki bu bulutları birbirine çeken, birbiriyle kaynaştıran bir güç var bu bulutlarda. Bir güç konulmuş. İşte artı eksi kutuplar, kutuplu bulutların birbirlerini çekmeleri. Boş bulutlar var, bilmem ne bulutlar var. Meteoroloji bilgisi veya bilgileri bu işi daha iyi bilirler. Yüklü bulutlar var, yüksüz bulutlar var vesaire. Bunları birbirine kaynaştırır. Sonra Sonra bu bulutları üst üste yığıntılar haline getirir. Bazen böyle ince bir bulut görürsünüz yerden bile, havadan bakmanıza gerek yok. Yerden bile bakarsınız incecik bulut. Geceyse arkasından hilali veya ayı görebiliyorsunuz. Gündüzse bakıyorsunuz güneş ışıkları arasından da sızar, sızar. Bir de bakıyorsunuz ki bulutlar o kadar kesif, o kadar yoğun ki aydınlık yarı yarıya kayboluyor, kayboluyor. Çünkü güneş ışını bir türlü bize kadar yeterince ulaşmaz oluyor. ثُمَّ Sonra o bulutları yığınlar haline getirir. Feter الْوَدْقَ يَخْرُجُ min hilali. Sen olduğun yerde yağmurun arasından çıktığını görürsün. Vedk iki şekilde tefsir edilmiştir, iki manaya geliyor. Yağmur ve şimşek. O bulutlar arasından Şimşeğin çıkı verdiğini görünsün diyor veya bulutun e, bulutun arasından, bulut yığınları arasından yağmurun yağdığını görürsün. En azından tecrübeyle, mesela normalde gökyüzü hareketlerini, bulutları vesaireyi takip eden, ha bu bulut yağmur bulutudur. Bu bulut bu gidişle işte biraz sonra şöyle yerde veya şuralarda yağmur yağdırır gibi bir tahmin yapılabilir. İşte bütün bunlar günümüzde artık geçmişten beri birer bilim haline gelmiştir. Bunun hayatımızda da çok faydaları vardır. Bilim hayatı kolaylaştırmaktan ibaret değildir bilimin fonksiyonu. Bilimin fonksiyonu her neyi öğrendikçe Allah'ın azametini bize daha iyi tanıtması itibariyle imanımızı Pekiştiren, katmerleştiren, sağlamlaştıran bir özelliği de vardır. Bir özelliği de vardır. Onun için tahsil yapan çocuklarımıza bir de bu açıdan bilimlerden, öğrendiklerinden yararlanmalarını öğretmek lazım. Bir de bu açıdan olayı görmelerini sağlamak lazım. Sağlamak. Kainat... Hangi zerresine bakarsın bak. Daha çok eski şairlerin de dediği gibi. فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ Her bir şeyde Allah'ın bir ayeti, bir mucizesi, bir delili, bir belgesi vardır. Onun bir ve tek olduğuna delildir. Her bir şey. Mi, bir başkası mı galiba bunu şöyle tercüme etmiş varlığını ispata ne hacet küre-i arz ile varlığını ispata yeter halk ettiği bir zerre bile yani onun varlığını ispat etmek için dünya küresini delil göstermeye gerek yok onun yaratmış olduğu bir zerrecik bir atom bile onun varlığını ispata yeterlidir. Bizim Allah'ın varlığını ispat problemimiz yoktur. Müminlerin hatta beşeriyetin aklı başında olan bir insanın Allah'ın varlığını ispat problemi yoktur. Yani hiçbir kimse Allah'ın rububiyetinde şüphe etmez. Mesela Rabb olan Allah'ın uluhiyetini kabul etmektir, ona da ibadetmektir. İşte, kainatın Rabbi olan Allah aynı zamanda kainatın ilahıdır. Çünkü bu eşyaya değil mi? Bulutundan, güneşine kadar, yerine kadar, arzından küresine kadar, zerresinden küresine kadar, her bir şeyin her bir şeyin haliki de Allah'tır. Aynı zamanda ilahı da Allah'tır. Yani her bir şey için uygun olan kanunu koyan da odur. Eee bunca sayısız mahlukat için en uygun olan kanunu koyan Allah, benim için uygunsuz kanun mu koyacak? Ve hey serseriler, söz meclisten dışarı derler ki, veya diyorlardı ki, halen de mirasçıları var derler, bu 14 asır önce Arap'ın, e çöl Arap'ın üzerine inmiş olan şeriatla devlet mi yönetilir bu asırda? Bunlara hitaben söylüyorum, ve geri zekalılar, Cenab-ı Allah'ın şu atom üzerindeki kanunun ne zamandan beri devam ettiğine baksanıza. O kanun neyse hala aynen devam ediyor. O kanunu koyan Allah bugüne kadar atomu getirdi. 14 asır önce indirdiği şeriatı, niçin senin 20, 21, 30, 40, 50 asırda, seni yönetmekten ihtiyaçlarını görmekten aciz kalsın ki. Aciziyet senin zavallı kavrayışındadır. Aciz olan sensin. Bu din 14 asır bu ümmetin her türlü ihtiyacına cevap vermekten acize düşmediği gibi yeter ki ümmet ona dönsün. Bundan sonra da ümmetin hiçbir meselesini çözmekten. Hatta beşeriyetin bütün insanlığın Hiçbir meselesini çözmekten hiçbir zaman aciz kalmayacaktır, kalmamıştır, kalmaz. Bu, budur. Evet. Sonra ne oluyor? Arası aradan diyor bulut veya şimşek çıkar. Bulutlar arasında. Şu ilahi benzetmeye bakın. Ve niyinezzilu mine semai min cibalin Ve semadan dağlardan indirir. Benzetmedir bu. Dağları andıran bulutlardan <gülüyor> indirir. Ne indirir? Fîhâ <gülüyor> minberad İçinde dolu dolu özelliğini taşıyan veya dolu olmak özelliğinde dağlar gibi dolular, dolu yüklü bulutlardan ne yapar? Bir miktarını indirir. bu bihî meyyeşe onunla dilediğini isabet ettir. Yani o doluyu dilediği kimselere dilediği yerlere dilediği mahsulene yapar isabet ettir. Ve yasrifuhu ammen yaşa. Ve onu dilediği kimselerden de uzak tutar, önlendirir. Başka tarafa çevirir. Burada yasrifuhu fiilinde bile dolunun dolunun zararlı olabileceğinin işaretleri vardır. Dilediğinden onu önler alıkoyar, vermez, isabet ettirmez. İsabet etmesi de öyle, yusibu, musibet buradan geliyor. Dilediği yerlere, kimselere, bölgelere isabet ettirir, dilediği kimselerden de alıkoyar, onu isabet ettirmez. İsabet ve sarf fiillerinde Dolunun bir noktadan itibaren efendim, insanın menfaatlerine aykırı olması cihetiyle zararlı olduğuna işaret var. Evet. Belki bununla Cenab-ı Allah şunu da söylemek istiyor. Bununla zararlı olabileceğine göre ona karşı tedbir alabiliyorsan al diyor. Alabilecek varsa bilmiyorum tabi ben bu işi zirahatçiler daha iyi bilir. Heh. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْاَفْصَارِ Onun şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek. Gözleri alıp götürecek. O kadar parlak. Buyurun. Bilmiyorum ama acaba bir gün gelir faraza, bulutlardaki elektrik enerjisinden insanlar istifade edebilecek bir hale gelirler mi? Şu anda yapıyorlar. Mı? Onu da bilmiyorum tabii. Yani Allahü Teala bize bu bulutlarda ciddi bir enerji yükünün olduğunu aynı zamanda söylüyor bu ayet-i kerimede. Bunu anlatıyor. Mesela birilerinin yaptığı gibi ya bu Kur'an-ı Kerim zaten bunlara haber veriyor demek değildir. Benim onu söylediğim o değil. Benim söylediğim Kur'an-ı Kerim gözlerimizi kainata çeviriyor. Kainatı görün diyor. Kainatı tanıyın diyor. Kainatı anlayın diyor. Çünkü kainat tesbih ediyor. Kainatı tanıdıkça onların o kainatın ne biçim tesbih ettiğini göreceksin. Çünkü kainat bütün bu halleriyle ne yapıyor? Allah'ın emrine uyuyor. Ne diyor Surede Raad suresinde? Ve yusebbihur ra'du bihamdi. Allah-u Ekber. Vel melâiketun Gök gürültüsü Allah'a hamd ile tesbih eder. Melekler de onun korkusundan ona subhanallah onu tesbih eder. Gel de gök gürültüsüne kız mesela. Beni korkuttu, beni uyandırdı vesaire falan değil. Sen de tesbih edeceksin. Gök gürültüsü belki senin gafil kalbini uyandırmak için sana tesbihi hatırlatmak için büyük bir alamettir, bir uyarıdır, budur. Tekrar ediyorum, kimse özellikle öğrencilerimiz, ya benim tahsilim işe yaramıyor demez. Sen ne okursan oku, Müslüman gözüyle onu okuduğun zaman, kendine başta olmak üzere ümmete faydalı bilgiler elde edeceğin alanlardır. Ona dikkat edelim. Bunu unutmayalım. Yükallibullahu leyle ve annehâr. Yani bu ayeti kerimelerde bize bir anda nelere nelere dikkatimizi çekti. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur, dolu, bulutlar, bulutların hareketleri, haliyle rüzgarlar, Dolusu, yağmuru, şimşeği Hepsi Şimdi de Gece ve gündüz allah Teala'nın hakimiyetiyle oluyor bunlar hepsi Onun tasarrufuyla oluyor Gündüz ve gece Bizatihi kendi kendilerine Var olan varlıklar değil ki Allah var ettiği için oluyorlar Yarattığı için var oluyorlar Bize de Bunları anlamak, bilmek, öğrenmek düşer Allah Allah Geceyi ve gündüzü ne yapar? Döndürüp durur. Evirip çevirir. Evet. Sadece dünya üzerindeki bu fiziksel manadaki günler ve geceler değildir. Aynı zamanda insanın, insanlığın iyi halleri de gündüze, kötü halleri de geceye benzetilmiştir. Bunlar da dönüp dolaşıcıdır. Onun için... Araplar, eski Arap atasözünde der ki yuman, يَوْمَانِ leke ve وَيَوْمُنْ عَلَيْكَ Zaman iki günden ibarettir. Bir gün senin lehine ise öbür gün aleyhinedir. O halde lehine olan günde şımarma, aleyhine olan günlerde de ümitsiz olma. Çünkü biz ümitliyiz. Ümitli olmak Etrafımızı saran karanlıklar ne kadar olursa olur. Şimdi bakın işte ayet-i kerime burada ifade ise noktayı koyuyor. İnne fî zâlike le'ibraten ulil ebüsâr. Muhakkak bunda bu anlatılanlarda basiret sahipleri için ibretler vardır. Bir ibret vardır bir ibret vardır nedir bu ibret? onu ben bulacağım, uğraşacağım öğreneceğim bunların her birisinin neye delalet ettiğini bileceğim ve gerekirse bunlar hayatımı kolaylaştırmak için yaratıldığını bilerek onları hayatımı kolaylaştırmak için onlardan istifade edeceğim Allahü Teala kainatı tekrar ediyorum, bize düşman olmak üzere yaratmadı kainatı bize müsahhar kıldı bizim emrimize verdi. Dolayısıyla bu kainattan ne yapacağız? İstifade edeceğiz. Ne diyor? Hadid suresinden. Ve <gülüyor> anzeln al hadid fee baksun şedid, Biz demiri kendisinde pek bir güç, pek çetin bir güç ve insanlar için bir çok bulunan haliyle. ...özellikleriyle indirdik. O halde... ...demiri... ...iyi tanıyacağız. Demiri iyi tanıyacağız. Şu anda... ...demiri dünyadan kaldırın... ...ne... ...benim sesimin bir yerlere ulaşması söz konusu olur... ...ne bu binalar söz konusu olur... ...ne arabalar, hiçbir şey olmaz. Ne gemiler, ne uçaklar, ne şu, ne bu. Ne silahlar, ne, ne toplar, ne gülleler, ne mermiler. Hiçbir şey olmaz. Be'su şedid, pek çetin bir güç. Ve menafi'u linnâs. Ve insanlar için birçok menfaatler vardır. Evet, allah Teala'nın kainatta yarattığı her bir şeyden istifade edebilmeliyiz. E Cenabı Allah bazı şeyleri bizim gücümüzün yetmediği şeyleri kendiliğinden istifademize vermiş. Geceyle gündüzden istifade ediyoruz. Bunu biz mi yapabiliriz? Hayır. Bizim yapabileceğimiz bir iş değildir. Güneşten istifade ediyoruz. Biz bize kalsa biz güneş ışığından haydi ay güneş ışığı seni yönlendirelim dünyaya bu kadar ışın vereceksin. Bu kadar mesafe şöyle atmosfer Işıkların şöyle kırılacak, şöyle kaybolacak, ısın, şu kadar inecek, yere de bu kadar yetecek. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Onun için allah Teala yapamayacaklarımızı yaptı. Halk etti. Yapabileceklerimize de yol gösterdi, işaret etti. Elem tera dedi. Görmedin mi dedi, gör dedi yani. Gör dedi. Nedense bu ve benzeri ayet-i kerimeleri... Okuduğum zaman benim hatırıma hep İslam ümmeti olarak bu konudaki ihmalkarlığımız geliyor ve üzülüyor. Allah'ın şey olup yüzyılda dağların üç kat kökünü buluyor. Sonra bir dizi Kur'an'da var. He. Sen 14. yüzyılda ne dedin? Tabii sele bu. Hocam benim de uzaydan gelmiş mesela. Ve enzelle diyor. Mümkündür. Şey, mümkündür, şey. mümkündür. Mümkündür. Tabii mümkündür. Yani o teorilerdir. Onlar ispatlanabilir şeyler değildir ama Kur'an-ı Kerim biz demiri indirdik diyor. Suyu indirdik diyor. Kitabı indirdik diyor. Tamam mı? Bu indirdik demesi de bir özelliği olduğunu gösteriyor. O muhakkaktır. Muhakkaktır. Fakat yani yine Allahü Teala kainatın her tarafında aslında bakarsan bir manada demir vardır. Oranları değişse bile ayda da vardır, Mars'ta da vardır. Şeyt başka yerlerde. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah kainatın bir yerde özleri aynıdır. O ayrı bir şey, farklı bir konu. Fakat söylemek istediğim şu, biz Müslümanlar aradaki bu uzun mesafeyi şu anda kolaylıkla kapatabiliriz. Niçin? Çünkü bilgiye erişmek kolaydır. O geçmişteki açığımızı bir an önce kapatıp ümmet olarak tekrar tarih sahnesine böyle çıkabiliriz. Cahil bir ümmetin beşeriyete yön vermesi mümkün değildir. Bitti. Biz insanlığın kumanda sistemini veya kaptan köşkünü ele almak durumundayız. Vazifemiz budur kardeşim. Vasat bir ümmetiz. İnsanlara şahitlik edecek bir ümmetiz. İnsanlara doğruyu gösterecek bir ümmetiz. İyiliği emredip münkerden koyacak bir ümmetiz. Cehaletle ve güçsüzlükle beşeriyete rehber olunamaz. Olunamaz. Şu andaki bütün mazlumiyetimizle, darmadağınıklığımıza, tarumar tar oluşumuza, bilgisizliğimize, çaresizliğimize, acizliğimize, kendi kaynaklarımızdan haberdar olmayışımıza, bakın kullanamayışımızdan bahsetmiyorum zenginliklerimizin, sahip olduklarımızın farkında bile değiliz. Neye sahibiz bilmiyoruz. Bildiğimiz bazı şeyler var, bilmediğimiz çok şeyler var. Bunun bile farkında olmayan bir ümmet beşeriyete liderlik yapamaz. Yapamaz. Olsa olsa şunun bunun oyuncağı, şunun bunun şamarı olan olur. Bu budur. Cenab-ı Allah Hikmeti gereği. Kardeşim, ilmin varsa güçlü olabilirsin demiştir. Bitti. Bizi yaratırken de böyle yaptı. Bizi ilmimizle meleklerden üstün kıldı. İlim öğretti, meleklerden üstün olduk. Adem babamız böyle. Değil mi? Ve alleme ademel esmâhe kulle. Thumme aradahum alel melâike. Fekâle ambiuni bi esmâhiha in kuntum sadıkim. Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra melekleri arz etti. Meleklere sordu. Buyurun siz söyleyin bunların isimlerini. Doğru söylüyorsanız Adem yeryüzünde fesat çıkartacak bilmem ne. He. Burada da fesat çıkartmak da doğrudur. Niçin? Ne zaman doğrudur? Allahü Teala'nın öğrettiği ilmi dosdoğru yerde istikametli olarak kullanmadığı zaman. Onun için Müslümanlar ilim sahibi olur olmazlarsa bunun beşeriyete ve kendilerine iki defa zararı vardır. Cahilin elinde silah bir tehlikedir. Akıllı, bilgili, irfanlı silahın ne olup ne olmadığını bilen, ne yapıp ne yapmadığını bilen, nerede kullanılacağını bilen için ise silah bir güvendir. İlim de bir silahtır. İlim de bir silahtır. Bugün ilim kafir ve zalimlerin elinde olduğu için yeryüzünde güven kalmamıştır. Bu budur. İlim Müslümanların kontrolünde olsaydı, Müslümanlar cahil olmamış olsaydı kesinlikle ilim tahripkar bir güç olarak ortaya çıkmazdı. Müslümanlar atom bombasını bulsalardı faraza. Öyle masum insanlar üzerinde hele dur bir deneyelim bakalım. Ne kadar tahripkar bir gücü var diyebilirler miydi? Yaparlar mıydı? Böyle şey olur mu? Sanayileşme İslam dünyasında görülseydi kapitalizm ortaya çıkar mıydı? Değil mi? Kapitalizmin neticesinde sömürü ve emperyalizm ortaya çıkar mıydı? Veya kapitalizmin en azından körüklediği şekliyle sömürü ve emperyalizm ortaya çıkarıp hiç çıkmaz. O halde ümmet olarak biz beşeriyetin bu halde oluşumdan kendimizin bu halde oluşumuzdan sorumlu olduğumuz kadar sorumluyuz. Sorumluyuz. İnşallah bu söylediklerimiz ve benzeri bizim gibi bu şekilde hatta daha güzel daha mükemmel bir şekilde bu hadiseleri anlatan ve bundan yakınanların bu dertlenmelerinin inşallah ümmet üzerinde bir yankısı olur da ümmet kendisine gelir. He mesafe alabilir. Yani zaman ister. Doğrudur, kabul ediyorum. Kısa bir sürede bizim problemlerimiz hallolmaz. Çünkü çok büyük problemlerimiz var. Dağ gibi birikmiş problemlerimiz var. Fakat az değiliz hamdolsun. Yetersiz de değiliz. Kabiliyetsiz de değiliz. Zeka eksiğimiz de yok. Çalışma eksiğimiz de yok. Sadece bir irade eksiğimiz var. İrademizi ortaya koyacağız ve kontrollü bir şekilde irademizi olması gereken şekilde <gülüyor> kanalize edeceğiz, kanalize edeceğiz ve yönlendireceğiz. Mesela burada biter. ''Yukallibullahu leyle ve nehar'' Söyledik, اِنَّ fi ذَٰلِكَ لَا عِبْرَةً لِعُلْ لَبْصَرِ Bir hadise daha, çok daha dikkat çekici, müthiş bir ayet Ve kerime bu manada. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّنْ Hayvanlar alemine Cenab-ı Allah dikkatimizi çekiyor. Allah, her bir hareket eden canlıyı sudan yarat ostat yarattı. Ondan sonra bu hayvanların fiziksel biyolojik yapılarına dikkatimizi çekiyor. Fe minhum men yemshi Kimileri karın üzerinde yürür, sürünür yani. Yılanlar, solucanlar ve benzerleri. Kırk ayaklar, haşerat türlü türlü. Ve minhum men ala Kimileri iki ayak üzerinde yürür. İnsanlar, kuşlar gibi. Ve minhum men yemşi hala arba. Kimileri de 4 ayak üzerinde yürür. Yahlukullahu ma yaşa. Allah dilediğini halk eder. İnne Allah'a ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Her şeye kadir olan. öyle ya. Cenab-ı Allah bütün mahlukatta bu gibi mahlukatta türlü çeşitlilikler halk ediyor ki kudretinin belli bir tür ile sınırlı olmadığına dikkat çeksin. Mesela sırf gündüz yapabilirdi. Geceyi kim getirecek diye soruyor zaten bir başka yerde. Okuyacağız inşallah. Özellikle Allahü Teala aynı anda biri diğerini kovalarcasına geceyi ve gündüzü halk etme kudretine sahip olduğunu bize anlatmış oluyor. Göstermiş oluyor. Zıt şeyler. Aynı anda binlerce kişi ölüyor, binlerce kişi diriliyor. Hayata hayat buluyor. Yuhyi ve yumit. Hayat verir ve öldürür. Eee. Sürünerek de gidiyor, bir canlı iki ayağı üzerinde neşediyor, uçarak da gidiyor. Allah Allah, bu kudrettir işte. Benim de bu kudreti anlamak, karnı üzerinde sürünen hayvan nasıl karnı üzerinde yürüyor? Bu ve buna bağlı cevapları bulacağım. Karnı üzerinde yürüyen hayvanın türlü türlü özellikleri var. Solunum cihazından tutunuz efendim söyleyeyim diğer e, kaslarına vesairesine ne varsa iskeletine farklı. Öbürü farklı, öbürü farklı, öbürü farklı. Ama sen bunu adam gibi açıklamazsan, olduğu gibi ortaya koymazsan el alem Darwinizm saçmalığının arkasından gider. Ve dolaylı olarak korkarım biz de bundan sorumlu olabiliriz ya. Ya. şunu olur mu? Cenab-ı Allah'ın mahlukatının çeşitliliği kudretinin engin ve sonsuz oluşunun göstergesidir aslında. Fakat heriflerin kiliseyle davası var. Kilise dolayısıyla dinle kavgadırlar. O halde Dini her bir tasavvuru berhava edecek her türlü nazir, nazariyeyi geliştirdiler. Kimisi Darwinizmi ortaya koydu. Kimisi tarihsel materyalizmi, Marxizmi ortaya koydu. Bir başkası Freudizmi ortaya koydu. Bir psikolojizmi, metodu, bir başkası Durkayım'ın sosyolojisi, şusu, şu, busu. Şu, hepsinin temelinde <gülüyor> din ve inanca savaş var. Niye? Dediğim gibi. Çünkü batının ortaçak sebebiyle Dinle arası hoş değil. Ortaçağ sebebiyle Hristiyanlıkla aralarının hoş olmaması, tarif edilmiş Hristiyanlıkla aralarının hoş olmaması makuldür. Fakat İslam'la aralarını bozmalarının haklı hiçbir tarafı yoktur. İslam'ı bilmediler, bu hale geldiler. Böyle bir fırsatları var mıydı? Vardı gerçekten. Vardı. Ama fırsatı değerlendirmediler. Yarıkullahu ma yasha inna Allah ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadir ve muktedir olandır. İşte bakın az önce bütün söylediklerimizin dersin başından beri konuyla alakalı söylediklerimizin vurgusunu bu ayet-i kerime şimdi okuyacağımız ayet-i kerime zaten yapıyor. Diyor ki Lakin anlamlı olanlar da Andolsun biz, bu açık, açık beyan eden ayetler indirmişizdir. bu İşte bu apaçık ayetleri biz de idrak bu anlamlı etmeliydik. da i̇drak var. Etmeliydik. Şey evet, bu Teşrih ilmi dedikleri, evet mesela insanın veya canlının iç yapısını bilmek demek olan bu bilgiyi Müslümanlar dünyaya ciddi manada ilk olarak armağan ettiler. Fakat birçok şeyde olduğu gibi o sonrasını getirmedik, getiremedik. İfade ederinde ise tarih. Süreci içerisinde belki tembelliğimize, belki gayretlerimizin yetersizliğine, belki de başka sebeplerine mağlup olduk. Ve o mağlubiyet bu hale getirdi bizleri. Tekrar ediyorum. İlim güçtür. İlimsiz, bilgisiz toplumlar güçlü olamazlar. Günümüz dünyasında da adalet yoktur. Hak kuvvetlinindir. Orman kanunu geçerlidir yani bugünkü dünyada. Dolayısıyla orman kanununa göre hareket eden bu canavar insanlığa medeniyete Akif'in deyimiyle tek dişi kalmış canavar dediğimiz bu uygarlığa karşı bizim ancak Allah'ın salih kullarının kullandığı tarzdaki bilime, ilme, teknolojiye ne derseniz deyiniz. Kısacası İslam'ın istediği manada bir medeniyete sahip olan bir ümmet olarak ortaya çıkmamızla mümkün olacaktır. Yoksa mazlumiyet devam edecektir. Sömürülmemiz devam edecektir. Kahredilmemiz devam edecektir. Başka yolu yok. Evet andolsun diyor biz apaçık mübeyyinet Apaçık da değil. Apaçık gösterici. Açıklayıcı. Son derece açıklayıcı ayetler indirdik. Vallahu yahdi men yasha Allah dilediği kimseleri dosdoğru yola iledir. Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Amin. Önümüzdeki ders devam edeceğiz 47. ayet-i kerimeden itibaren.